Allahu bilahe min shaitanir ve nas ve nas ve min ve amalina. ve yudlil Ve la Ve abduhu ve fakat asdaqal hadis kitabı ve xayra al hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sallam ve şer al umurı muttasatı ha ve kulla muttasat bilâ ve kulla bilâtin zalale ve kulla zalaletin filnar. Sebrett kitabında namaz bölümü imamın arkasında amin demek başlığında kalmıştık. 289 numalı rivayet Nûaym el Mücimer radiallahu anhe de, dedi ki. Nuaym mücmir Mücmir kelimesi cemre yani ateş koru bu şeyden geliyor. Mescid-i Nebevi'yi tütsüyle kokulandırmakla görevli olan kişi. Yani Mescid-i Nebevi'de de tütsü yakarmış güzel koksun diye. O yüzden Mücmir diye lakaplandırılmıştır. O diyor ki Ebu Hürer Radyallar'ın arkasına namaz kıldım. Bismillahirrahmanirrahim'i okudu. Sonra Ümmül Kur'an'ı yani Fatiha'yı okudu. Gayr-i bi aleyhim velet kısmına ulaştığı zaman amin dedi. Cemaat de arkasından amin dediler. Rüku ettiğinde Allahu Ekber dedi. Hadisi böylece aktardı. Sonra dedi ki selam verdiği zaman dedi ki nefsim elinde olana yemin ederim ki namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazına en çok benzeyeniniz benim. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn Abdilber el İnsaf'ta Nesai, İbn-i Zeyme, i̇bn Hakim, İbnül i Cerd el-Mütekada, Kutni, Beyhaki, Taha-i Şerhümeanil Asar'da, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi, Sayhül-Müsnet'te sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, hadis e, imamın hem kendisinin fatih okuduktan sonra amin demesi, hem de arkasında cemaatin amin demesi pozisunda delil. Bu konuda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını bildiriyor Ebu İreli Radiyalan. Yani imam da amin der, arkasından cemaat de amin derler. Burada daha başka rivayetler de var. Amin de beni geçme diyor mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu İreli Radiyalan'dan bu konuda rivayet var. Şimdi imam amin demeden cemaatin amin dememesi e, isteniyor. E, bu mesela muhalefet edilen şeylerden birisi. Yani imam veleddalin dedikten sonra nefes alacak, amin diyecek. Yani imamla beraber söylemek gerekir. Bazen imamdan önce hareket ediyor cemaat. Bu yasaklanmıştır. Burada bu e, daha başka tarihlerinde Allah Resulü ve vesselam'ın işte bir alması, ruku'su, secdesi bunlar e, bunlardan anlatılıyor ama burada özellikle amin deme kısmı hucret getirilmiştir. Amin sözüne ve selama Yahudilerin haset etmeleri. 290. rivayet Ayşe radıyallahu anha'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudiler size selam ve amin demenizden dolayı haset ettikleri kadar başka bir şeye haset etmezler. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn Mace, İbn Uzeyme, Edebül Müfred Buhari, Ahmet bin Âmbel, İshak bin Rahuye rivayet etmişler. Elbani es-Sahiha'da, Muhbil bin Hadi Cami'us Sahih'te tahric etmiştir. İbn Uzeyme sahihinde bu hadisi rivayet ettiği yerde şöyle bir bab açıyor. Yahudilerin âmin sözünde müminlere haset etmeleri, bazı cahil namaz imamlarının imam Fatiha okuduğunda cemaati amin demelerinden sakındırmalarının Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara haset eden Yahudilerin piillerinden bir şube olduğunun babı. Yani e, malumunuz bugün bazı cahil kesimler, yani Hanefi mezhebi de diyemiyorum. Çünkü Hanefi mezhebinde böyle bir kavil yok. E, yani kendi mezheplerinde bilmeyen cahiller, imamın arkasından cemaatin amin demesini e, hoş görmüyorlar. Bunun için namazı terk eden namazı bırakıp buna uyarmaya çalışan imamlar oluyor. Kimi imamlar işte arkasında cemaat biliyorsa amin diyeceklerini velet da'lin kısmını sesli söylemiyor veya hemen velet da'lin diyor amin demeden hemen ee zamm sureye geçiyor. Yani bilinçli olarak cemaatin amin demesine bir de mani olmaya çalışıyorlar. İşte bu haslet Yahudilerin bir haslet. Yani müminlerin, Müslümanların kendi aralarında selamlaşmalarına işte rahmetullah ve berekatuh bu şekilde selamlaşmalarına haset ediyorlar. Bir de imamın arkasında cemaatin amin demesine Yahudiler haset ederler. İbnü Zeymede bunun Yahudilikten bir şube olduğunu e, bab başlığında belirtiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraati 291 no'lu rivayet Abdullah bin Ebi Müleykede Ümmü Seleme radıyallahu anhâh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıraati yani Kur'an okuyuşu soruldu namazdaki okuyuşu. Dedi ki ayet ayet keserek okurdu. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim rahim Yevmiddin derdi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim, Darekutni, İbnebi Şeybe, Ebu Yala, Taberani ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yani sünnet olan vecih kıraatte ayet ayet böyle keserek okumaktır. Bu ayetleri birleştirerek okumak yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti değil en azından. Yani yasaklanmış mıdır bunu bilmiyoruz. Yani böyle bir yasak ben görmedim ama Allah Resulü'nün okuyuşu böyle. Yani her ayette durarak okurdu. İmanla beraber okumak caiz midir? 292 oğlu rivayet. İmran bin Husayn radıyallahu anh'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kılarken arkasından bir adam Ala suresini okudu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Ala suresini kim okudu buyurdu. Adam ben dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladım ki biriniz beni o sureye çekti buyurdu. Bu hadis Bukhar ve şartlarına göredir bunu Nesai, Müslim Müslim sayinde rivayet etmiştir Ebu Davud, Ahmet, Taberani Tayalisi, İbn-i Humeydi Hümeydi Darekutni, Beyhaki, Taha ve Şehir da rivayet etmişlerdir diğer rivayette şu ziyade vardır, Şube dedi ki 293 oldu rivayet bu da, bu ziyadeden dolayı bu kitabı aldık zaten, şu Katade'ye sanki bunu hoş görmemiş dedim yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani arkasında acaba hoş görmediğinden mi e, böyle söyledi. Dedi ki şayet hoş görmeseydi elbette yasaklardı. Bu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Bu şekilde, bu ziyadeyle Ebu Davud, Ebu Avane, Tayalisi, Darekutni, İbnül Cadd, Müsned'in rivayet etmişlerdir. Yani az önce 292 no'lu rivayette aktardığım Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre olup Müslim sayında rivayet etmiştir. Sırf şu ziyade dolayı biz bu kitapta zikrettik. Çünkü e, mesela bazı kimseler imamın arkasında okumaya, mesela sessiz kıraat yapılan, yani öğle namaz gibi, ikin namazı gibi sessiz kıraat olan namazlarda imamın arkasında okuma, mesela zamm-ı sure de buradaki, fatiha da değil, zamm sure hanefi mezhebi gibi e, bazı mezheplerle onlara bu konuda e, muvaffakat eden diğer mezhepler imamın arkasında okunmayacağına bu gibi hadisleri delil getiriyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne demiş? Kad alimtu enne ba'dukum kad khaliceniha. Anladım ki biriniz beni o sureye çekti. Demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sessiz okunan bu namazda o da Ala suresini okumuş. Ee, ve arkasındakilere soruyor. Tabii cemaat işitmediği için sessiz okunuyor. Birimiz Ahlâ suresini okudu mu? Onun yüzünden bu sureye çekildim. Yani cemaatten birisi bu sureyi okudu ki ben de o sureyi okudum diyor. Burada yasaklama yok. Bunu yasaklamaymış gibi. Tercüme ederken de böyle tuhaf tercüme diyorlar. Yani Arapçası işte biraz zorlandığı zaman belki yasaklama gibi anlaşılabilir. O yüzden e, şube acaba yasakladığından mı böyle e, diye soruyor hadisin ravisine. Burada yasaklama yok görüldüğü gibi. Zaten e, Cabir bin Abdillah ve Ali bin Ebi Talib'den, yine i̇b Mesud radıyallahu anh'den e, öğle ve ikindi namazlarında Fatiha dışında zammı sureyi cemaatin okuduğuna dair rivayetler sayı olarak gelmiştir. Yani öğle ve ikindi namazını kılarken kişi sadece Fatiha'yı okumaz. Yani cemaatten olan kişi sadece Fatiha'yı okumakla yetinmez, zamm-ı surede okuyabilir. Bu konuda sahabenin uygulaması açık olarak gelmiş. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında bir ikrarını görüyoruz. Zaten Katade, hadisin ravisi, e, usulden hatırlayın. Hadisin ravisi olan kişi rivayet ettiği başkalarından daha iyi bilir. Bu sebeple şube diyor ki kendisine bu hadisi rivayet eden Katade'ye, Acaba bunu hoş görmedi mi? O yüzden mi böyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? O da diyor ki Katari'de şayet hoş görmeseydi yasaklardı. Yasaklamadığına göre burada bir ikrar var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arkasında cemaati, yani Fatiha zaten şart, zammı soru okumasında ikrar etmiştir. İmamın kıraati, cemaatin de kıraatidir. 294 Noğlu rivayet, Cabir bin Abdullah radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin imamı varsa, imamın okuması kendisi içinde bir okumadır. Bunu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ee, Ahmet bin Meni, Müsnedin'de rivayet etmiş. Onun Müsnedi bize e, kamil şekilde ulaşmadığı için Ahmet bin Meni'nin Müsnedi'nden bu sayrı ithafta nakletmiş, isnadını zikrederek. Bu isnat Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre ee, Ahmet bin Hambel, İbn Mace, İbnü'l-Arabi Mucemde, Avlîn Humeyd, Ebunamhiliyet Levlida, Taha Şerhu'n-Nasırda, Beyhaki Sünen'inde ve Kıratu Halife İmam'da rivayet etmişler. Elbani Irwalukalili'de sayı olduğunu belirtmiştir. Burada e, şimdi acaba önceki rivayetle bu hadis arasında bir tenakuz mu var? İmam Bukhari, rahimehullah yani imamın arkasında okumak diye bir cüz telif etmiştir. Yani bu Risalesinde şöyle diyor. Eğer bu iki haber sabit olursa, imamın arkasında Fatiha'dan başkasını okumayın hadisi, kimin imamı varsa imamın kıraatı onun içinde kıraatdir hadisinden istisna yapmış olur. Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılında hadisinden diğer hadislerde ancak kabirler hariç sözünün istisna yapması gibi aynı şekilde Fatiha suresi kimin imamı varsa imamın kırat kendisi içinde kıraattir. hadisinin istisna olmaktadır. Yani ne demek istiyor? Şimdi e, dedik ki az önce sahabeler imamın arkasında öğle ve ikin namazlarında okuyorlardı. Zamm-ı okuyorlardı. Fatiha dışında zamm-ı okuyorlardı. Fatiha olmazsa olmaz zaten o konudaki hadisler e, bu konuda açık peki acaba cemaatin bu zammı sureyi okuması gerekir mi? İşte bunu kaldırıyor bu hadis. Yani şart değil. İmamı varsa yani cemaatle kılıyorsan imam zammı sure okuduğunda bu senin yerine geçer. Yine sesli namazlar için de düşünebilirsiniz bunu. Sesli namazlarda da imam sadece fatih okur ve zammı sureyi okur. Cemaat sadece Fatiha okur. Biraz sonra ilgili hadis gelecek. eee İmam, cemaatin Fatiha'yı okuması için susar. O arada cemaat sadece Fatiha'yı okur. Yani Zamm-ı Sure okuması. O zaman şu hadisi böyle anlayacağız. Yani imamın varsa, imamın okuması senin yerine de geçen bir okumadır. Hangisi? Fatiha dışındaki, Zamm-ı Sure hakkında. Bukhar Rahimullah bunu kastediyor. Cemaatin Fatiha okuması için imamın susması. 295. rivayet. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki, Semura bin Cündüp ile İmran bin Hüseyin radıyallahu konuştular. Semura bin Cündüp radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki sekte, yani iki sukut, iki susma ezberlediğini söyledi. Birinci sekte, imam tekbir aldığı zaman susmasıdır. Yani o işte bizim subhaneke veya istiftah duası dediğimiz diğer, cehd, ve veçehlillezi gibi bu dualardan birisini, Okuduğunda sessiz olarak okuması, susması. Diğeri de Fatihatul kitabı bitirdiği zaman susmasıdır. Yani İmam Fatihatul kitabı bitirdiği zaman susar. Ne için? Cemaatin okumaz için. Semura radiyallarının ezberlediği bu şekle İmran bin Husayn radyalan karşı çıktı ve durumu Medine'de bulunan Ubey bin Kab radiyallarına yazdılar. Yani yazıyla, mektupla sordular. Ubey radyalan cevabında şöyle yazdı. Semura radiyalların doğru ezberlemiş. Evet, bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace, Ahmet, i̇bn Uzeyme, İbn-i Hakim, Dar-ı Dar Taberani ve Behaki rivayet etmişlerdir. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir dedik. Buna rağmen e, Elbani bu hadise zayıf der. E, sebebi şu, Hasan el Basri işte Semura bin Cündüt'ten işitmemiş diyor. Yani böyle diyenlerin kavlini getiriyor. Fakat Hasen el Basri'nin Semure bin Cündüb'den işittiği sabit olmuştur. Bukhari'de Akika Babı'nda e, Haddefena veya to lafzını tasrih ederek Hasen el Basri Rahimullah'ın Semure bin Cündüb işittiği Selam. sabit olmuştur. Dolayısıyla Hasen el Basri anane de yapsa Semure bin Cündüb'den e, bu ittisale delildir. Nitekim hakim e, bunu yani bu evet, bu hadisi de müstedrekinde zikrederek Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Neden kitaplarına almıyorlar bunu, hayret ediyorum diyerek bu tarihten pek çok e, hadisler zikretmiştir. E, bunu tabi destekleyen başka tarikler de var. Darek Kutni'de, ben Sahih İlmihal'de zikrettim. E, Ebu Üreri radiyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fatiha kitabı bitirdiği zaman Susardı. Yani sekte yapardı cemaatin e, okuması için. Bu konuda pek çok rivayetler gelmiştir. Bu Kıraat-ı Halfel İmam kitabında e, bununla ilgili yine Beyhaki'nin Kıraat-ı Halfel İmam diye aynı isimde başka bir Risalesi daha var. E, bu konudaki rivayetleri aktarmışlardır. Sahabeden, tabiinden e, pek çok rivayetle bu uygulama sabit olmuştur. Günümüzde unutulan sadece Hanbeli mezhebinin uyguladığı bir sünnettir. Hambeli mezhebinde de kısmen uygulanan bir sünnettir bu. Yani imam e, Fatiha'yı bitirdikten sonra cemaatin e, Fatiha'yı okmaz için susar. Sünnette vardır bu. İmam kıraatte takıldığı zaman hatırlatmak. 296. rivayet. Abdurrahman bin Ebza. Anh dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı ve bir ayeti okumadı. Yani bir ayeti atlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatte Ubey bin Kab yok mu buyurdu. Ubey radıyallahu dedi ki Ey Allah'ın Resulü ayet şöyle ve şöyleydi unuttun mu yoksa nes mi edildi? Yani bundan emin olamadım. Acaba nes oldu da yani kıraati nes edilmiş olabilir diye müdahale etmedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutturuldum buyurdu. Bunu Nesai fedailü sahabede Ahmet bin Anbel, İbn-i Zeyme, Hatip el-Fakih ve el mütefekkihde, İbn-i Azm-i Muhalla'da rivayet etmişler. Muhbir bin Hâdî Câmi-ü etmiştir. Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir hadis. Ee, yani bu gösteriyor ki, demek ki yani Ubey bin Kâb radıyallahu anh zaten Allah Resulü'nün arkasında duruyor. Daha önce hadis geçmişti. Ön saftan birini çekip onun yerine geçmişti. Ee, Allah Resulü böyle emretti diye. E, hafız olan sahabiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında durduruluyordu. Hem Allah Resulü'nden Kur'an kıraatını iyice ezberlesinler. Hem de bu gibi durumlarda demek ki bir faydası da bu. İmam'a hatırlatsın takıldığı yerde diye. Evet bu meşrudur. İmam takıldığı zaman arkasındaki ezberi olan kimse e, hatırlatma yapabilir. Fatiha ile beraber kolayına geleni okumak. 297. rivayet Ebu Said el-Hudri radıyallahu dedi ki Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Fatiha ile beraber kolayımıza geleni okumamızı emretti. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhari Kıraat-ı Halfel Imamda İbn-i İbban Ahmet, Ebu Davud, Abd bin Hümeyt Ebu Yala, bezar Ebu Naim Hilyetül Evliya'da ve e, Estağfurullah Tarih-i İspehan'da Hilyetül Evliya yanlış girmiş buraya. Tarihi i İspehan'da Beyhaki Kıraat Düzü'nde rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi Camii-i Said'de tahric etmiştir. Evet. Şeyden hatırlarsanız, namazı düzgün kılamayan bedevinin kıssasından hatırlarsanız, Fatiha ile beraber kolayına geleni oku diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Zaman orada da. Demek ki kişi öncelikle yalnız başına kılıyorsa namazı, Fatiha ile beraber zammı sure okumalı. Kolayına gelen bir ayet, iki ayet, üç ayet neyse okumalı. Ama imamı varsa, hani az önce geçti Cabir Radyalan hadisi, imamı varsa imamın okuyuşu kendisi için de okuyuştur. Yani zammı sure okuması gerekmez cemaat Sessiz namazlarda isterse okuyabilir. Namaz kıldırırken uzun sureler okumamak. Yani cemaate imam olunduğu zaman imamın uzun sureler okumaması 298. rivayet Enes bin Malik radıyallah dedi ki Muaz bin Cebel radıyallah camine imamlık yapıyordu. Haram radıyallahu an o hurma bahçesini sulamak istiyordu. Cemaatle namaz kılmak için mescide girdi. Muaz radıyallah'ın namaz uzattığını görünce namazını çabukça kılıp bahçesini sulamaya gitti. Yani e, imamdan ayrı hareket etmeye başlamış, hızlıca kılmış. İmam bitirmeden bu bitirmiş. Muaz radıyallah namaz bitirince ona Haram mescide girdi. Senin namazı uzattığını görünce namazı hızca kılıp bahçesini sulamaya gitti denildi. Muaz radıyallahu dedi ki, şüphesiz o bir münafıktır. Bahçesini sulamayı namaza tercih mi ediyor? Bunun üzerine Haram radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Muaz radıyallahu da de yanındaydı. Dedi ki, ey Allah'ın nebisi ben hurma bahçemi sulamak istiyordum. Mescide cemaatle namaz kılmak için girdim. Namazı uzatınca ben çabukça kılıp bahçemi sulamaya gittim. O da benim münafık olduğumu iddia etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz anh'a döndü ve sen fitneci misin? Sen fitneci misin? Onlara namazı uzatma. Âlâ Şems ve benzer sureleri oku. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Hatibül Bağdadi el-esmaül mübheme fi ebnail muhkemede, Ziyahül Makdis el-Muhtare'de, Ahmet Nesai-i Kübra'da, Bezzar rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi Cami-i Sayh'de etmiştir. Şimdi bu kıssanın aslı Bukhara ve Müslim'de geçiyor biliyorsunuz. Fakat burada hem kısa detaylı bir şekilde geliyor hem de kıssa sahibinin ismi geçiyor. Haram Radyalan sahibiden. Daha başka ayrıntılar da var. Mesela Muaz Radyalan diyor ki ben diyor bu şahsın yani Haram Radyalan'ın falanca savaşta şehit olduğuna, şahit oluncaya kadar diyor. Hep diyor münafık olduğundan şüphelendim diyor. Yani yanıldığımı diyor ancak orada şehit olunca anladım diye düzeltiyor başka rivayetlerde de. Burada ilginç bir şey var. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu haram radıyallahu sen niye böyle yaptın demiyor. Yani bir işi çıkan kimse, acil bir işi çıkan kimse imamdan önce hareket edip, imamdan ayrı davranıp, selam verip çıkabiliyor demek. Mesela daha önce şeydeki ihtilafı anlatmıştım size. Yani Akşam namazı kılacak kimse yatsı namazını 4 rekat kılan imama e, tabi olarak bu namazı nasıl kılar diye İbnü's-Seym'in bir fetvası, İbn Baz'ın bir fetvası, Elbani'nin bir fetvası vardı. Şimdi e, bir tanesi bu alimlerden bir tanesi diyor ki İbn Baz İbn Baz veya i̇bn seymin e, Akşam namazını kılacak olan bu cemaatteki kişi imam üçüncü rekatte oturduğu zaman şey e, ikinci rekatten sonra üçüncü rekattayken kendisi oturur diyor üçüncü rekatte oturur imam kalkar kendisi oturur onların dördüncü rekatı kılıp selam vermelerini bekler diyor İbn Baz şey İbnü Seymin böyle diyor yanlış hatırlamıyorsan İbn Baz da diyor ki onlarla beraber dört rekat kılar fazladan kıldığı nafile olur diyor. Bunun hiçbir açısı yok. Yani bunun hiçbir dayanağı yok. Yani bu ikisinin de aslında dayanağı yok. Yani bunların, bunlar tamamen iştahı değil, reyle söylenmiş görüşleridir. Elbani Raymollah da diyor ki bu diyor imamdan ayrılmaya niyet eder, üçüncü rekatta oturur kendisi selam verir ve namazdan ayrılır diyor. Bu hadis bu konuda delil olur. Takriri bir sünnet olarak. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada haram radiyallahu yaptığı işe karşı çıkmadı. Yani bir işi var, o kendisi imamdan ayrılmaya niyet diyor Mesela iki rekatın diyelim. Ee, imamla beraber kıldıysa üçüncü rekattan itibaren ferdi olarak tamamlıyor bu hızlıca. Demek ki böyle bir şey olabiliyor. Allah Resulü Aleyhi satıyorsam karşı çıkmadı bu adama. Bu sebeple ben o zaman da söylemiştim. Çubuk'tayken de böyle bir mesele olmuştu. Ee, Dedim ki o zaman ben Elbani'nin fetvası Naslar'a en uygun fetvadır. Diğerlerinin, yani Binbaz ve ya, İbn-i bu konuda hiçbir dayanakları yok. Böyle bir şey meşrudur. Yani imamdan önce cemaatten olan kişi bir maslahata binaen e, böyle bir ayrılış yapabiliyor demek ki. E, hadis'in bab başlığı ve konuya delil olmak kısmı malum. Orası açık zaten. İmam olacak kişiye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, burada Muaz radıyallahu ağır sözler söylüyoruz Yani sen fitneci misin diyor. Ee, ve hafif tutmasını emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdaki sünneti de anlatılırken, yani Ferdi olarak kıldığı mesela gece namazı oldukça uzun anlatılıyor. Hatta diyor ya Huzeyfe radıyallahu işte bir gün arkasına durdum. Herhalde Bakara'dan 100 ayet okuyunca e, rüküya gidecek sandım ama 200 oldu. Herhalde 200 ayetten sonra şey yapacak. Bitirdi diyor. Bakara'yı bitirince Rukiye'ye gider zannettim diyor. Ama diyor bu sefer Ali İmran'a geçti. O an diyor aklımdan kötü bir şey geçti diyor. Ne geçti diyorlar. İşte Allah Resulü'nü orada namazla bırakıp gitmek e, gibi bir şey söylüyor. Bunu yapmamış ama. Efendim? He, artık öyle mi diyor? Yani e, ona kendisinin dayanamadığını söylüyor. Ferdi olarak kıldığı namaza böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte ayaklar şişe kadar namaz kıldığı bundan dolayı işte Allah Resulü neden kendini bu kadar harap ediyorsun, işte şükreden bir kul olmayayım mı diyerek. Nafilin namazlarında böyle. Ama farz namazlarda cemaatteki, mesela kavli olarak da Osman bin Ebil As anh'a söylediği, emrettiği şey, kavmin imamıydı bu. İmam olarak göndermişti Osman bin Eblası. Kavmindeki, cemaatteki en zayıf kimseyi dikkate alarak namazı kıldır diyordu. Yani imam olacak kişinin buna dikkat etmesi gerekiyor. En asgarilerle namaz kıldırması lazım. Yani e, surede, en kısa surelerle, işte rükudaki zikirleri kısa bir şekilde, e, ferde olarak kıldığında bir ruku bir kıyam kadar sürebilir. Yani zikirlerle, secde aynı şekilde e, uzun yapılabilir gece namazında. Fakat e, farz namazlarda bundan alabildiğine sakındırılıyor. Cemaattaki en muhtaç, en çok işi olan bir meşguliyet de olabilir. Bakın buradaki adam işte cihada gitmek için veya başka bir dini bir gaye için demiyor. Bahçesini sulamak için ayrılıyor bir de burada. Böyle bile olsa, yani dünyalık bir iş için dahi olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada Muaz radıyallahu anh'ı çekiyor. Yani Haram radıyallahu söylediği bir şey yok burada. Bu sebeple insanların işi olabilir, acil çıkması gerekebilir, ee, işte çocuk olabilir, e, cemaat içerisinde hasta olabilir, ayakta duramayan kimseler olabilir. E, cemaatteki en zayıf kimseyi dikkat ederek e, namaz kıldırması emrediliyor. E, bu Osman bin Ebil As radiyalan hadisi de e, Lukaz olarak misal veriliyor. Yani... İmam olduğu halde cemaate uyan kimdir diye bir soru soruluyor. Yani fıkhi bir bilmecedir bu. Ee, ve buna cevap olarak daha önce e, grubu atmıştım. Suyuti'nin e, cevabı fektedi yani iktida et cemaatindeki en zayıf kimseye iktida et. Yani burada iktidar uymak demek. Yani imam olduğu halde cemaatteki en zayıf kimseye uyuyor. Yani burada bir ima var. Ee, bunu delil getirmişlerdir en zayıf kimseyi dikkate alır yani onun durumunu gözetir o şekilde namaz kıldırır imam Fatiha ile beraber 3 ayet okumak 299 noldu rivayet Ebu Üreyre radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu biriniz ailesine döndüğü zaman onun yanında 3 tane yağlı et olan deve kemiği bulmak ister mi? biz evet dedik buyurdu ki namazda okuduğu 3 ayet kendisi için onlardan daha hayırlıdır bu da esbuhar ve Müslimin şartlarına göredir. Ahmet bin Âmel, Müslim, Buhari, Kıratu Halfeli İmam da Darimi, Ebunay Müsnedü'l-Mustakhreç'te Bezzar değilemi rivayet etmişlerdir. evet. Burada hep işte bir şey olarak Fatiha ile beraber 3 ayet denilmiş. Yani ilmihliğinden böyle zikredenler var. Yani bu Fatih'a dışında 3 ayet okuması. Her rekatte aynı sureyi okumak. 300. rivayet Enes bir Malik Radyalan dedi ki Ensar'dan bir adam Kuba Mescidi'nde imamlık yapıyordu. Yani Medine Mescidi'ne yaklaşık 2-2,5 kilometre civarda bir yer. Bir millik mesafede bir yer. Namazda okuyacağı her sureye başlarken onlara İhlas Suresini okur. Sonra onunla beraber başka bir sure okur ve bunu her rekatta yapardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara geldiğinde durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ey filan, her rekatta bu sureyi okumana seni yönelten sebep nedir? Yani her rekatta İhlas'ı okuman ne yüzden? İhlas'la beraber bir de başka sure daha okuyorsun. O kimse, Ey Allah'ın Resulü ben bu sureyi seviyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Bu surenin sevgisi seni cennete sokacaktır. Ee, bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bukhari, isnatlı olarak değil de muallak olarak e, bab başlığında zikretmiştir. İbn-i Tirmizi, Hakim İbn-i İbban, ziyal makdis El-Muhtare'de İbn-i Mende Tevhid'de Ebu Ya'la Taberani Evsat'ta Muhammed bin Nasr el-Mervezi Muhtasar-ı Kıyam-i Leyl'de beyhak Sünen'inde ve Şuab-ı Liman'da İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te sayı olduğunu Evet bu ee, rivayetin değişik tariklerinde daha başka deliller söz konusu. Diğer bir tarikinde e, her rekatte İhlas suresini okuyor. Sadece İhlas suresini aynı cevap veriyor bu sureye sevgimden diyor. Ee, Allah Resulü bunu ikrar ediyor. Bu da bir surenin birden fazla rekatte okunabileceğine ayrıca delil oluyor. E, tekrar edilebileceğine. Yine bu e, bir rekatte birden fazla sure okumaya delildir zahiri üzere. Şey hadisi vardı, ee, daha önce geçti. Safvan bin Muattal'ın karsaneyi şikayet etmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. ona. İşte beni namazdan namaz kıldığımdan duayı dövüyor dediğinde, bunun sebebin sorduğunda diyor ki Safvan bin Muattal. Yani e, her rekatta iki sure okuyor. Ben ona bir sure yeter diyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sure okuman yeterlidir diyor. Yani e, bu vacip değildir, farz değildir ama e, sünnette de takriri olarak onaylanmıştır. Diğer bir e, tarikinde, Müslümin rivayet etti hadiste, e, bu hadisi Müslim de rivayet ediyor. Fakat farklı bir lafızla. Orada şu var, yani e, neden bu sure? Yani niye İhlas Suresi diye soruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o da diyor ki Rahman'ın sıfatları vardır diyor. Çünkü bu surede Rahman'ın sıfatları vardır diyor. Bu hadis Allah Azze ve Celle hakkında sıfat kelimesini kullanmanın meşru olduğuna delildir. Yani sonrakilerden bazıları işte Allah hakkında sıfat kelimesi kullanılamaz. Yani Allah'ın sıfatları denilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sıfat kelimesi hep kötü geçiyor. Yani bi elsinetihim. Yani Dillerinin vasıflaması gibi ibarelerle geçiyor, kınanarak geçiyor. O halde Allah hakkında sıfat kullanılamaz diye iddia etmişlerdir. Fakat gerek bu hadis gerek daha başka rivayetler de var bunu destekleyen. Burada Rahman'ın sıfatları ifadesi kullanılıyor. O sahabe tarafından Allah Resulü Aleyhisselatü ve da bil Allah da onu seviyor. Yani ona söyleyin Allah da onu seviyor diye o kimseye haber gönderiyoruz. Evet sabah namazında felak ve Nas surelerini okumak 301. rivayet Ukhbebi Amir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muavvizeteyn yani felak ve Nas sureleri hakkında sordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını bu ikisiyle kıldırdı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Abdillah Muhammed bin Mahlet el-Attar, Munteqada, Hakim, İbn-i İbban, İbn-i Zeyme, İbn-i Şehbe, Nesai, Taberani, Ebu Yala, Rüyani, İbn-i Bişran, Emali'de, i̇bn Arabi, Mucem'de, Mustağfiri, Fedaylul Kur'an'da ve Beyhak-i Sünnen'inde rivayet etmişlerdir. Bu hadis Muavizete'nin felak ve nas surelerinin Kur'an'dan olduğuna delildir. Yani İbn-i Mesud Radya olan aksini iddia ediyordu biliyorsunuz. Muavizete. Allah Resulü'ne ruhya olarak indirilmiştir. Yani Kur'an'dan değildir. O bir dua olarak indirilmiştir diyordu. Fakat bu hadis açıkça gösteriyor ki yani Uhbe bin Amir el-Cüheni radiyallahu anh Allah Resulü'ne bu sureleri sormuş. Allah Resulü de bu soruya cevap olarak sabah namazına işte bir rekatta felak bir rekatta Nas surelerini okuyarak tilavet olunan vahiy metlu olduğunu, yani gayrimetlu vahiden değil de vahiy metlu olduğunu fiili olarak da göstermiştir. Akşam yatsı ve sabah namazlarında okunacak miktar, 302. rivayet Ebu Hureyre Radyalan'ten, falan kimsenin, Ebu Hureyre Radyalan o kimsenin ismini de verdi, namazı kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazına benzeyen bir kimsenin arkasına namaz kılmadım. Bu adamın arkasında namaz kıldım ve onun öğle namazının ilk iki rekatinde uzun okuduğunu, son iki rekatını hafif tuttuğunu gördüm. İkindi namazını da hafif kıldırırdı. Akşam namazında kısa mufassal surelerden okur, yatsı namazında ise şems, duha ve buna benzer sureler okurdu. Sonra sabah namazında uzun mufassal surelerden okurdu. Bunu Müslim'in şartına göredir Ahmet bin Hanber ve Nesai rivayet etmişlerdir. Muhbir Hadi, Cami-i Said'de tahriş etmiştir. Öğle ve ikinin namazlarında kıraat, 303'ün olur. rivayet, Cabir bin Semura radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikinin namazlarında Tarık suresi, Buruç suresi ve benzerlerini okurdu. Bu adetle Müslimin şartına göredir. Buhari, Kıratu Halfel imamda İbn İban, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmed Tayalisi, Bari mi Tahavş Taberani, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbir bin Hadice Müsaid'de taric etmiştir. bir rekatte Fatih ile beraber birden fazla sure okumak 304 mal rivayet Nafi Raymullah dedi ki İbn Ömer radıyallahu anha tek başına namaz kıldığı zaman 4 rekatin tamamında her rekatta Ümmül Kur'an'ı, Fatiha suresinde ve Kur'an'dan bir sure okurdu. Bazen farz namazın bir rekatinde iki veya üç sure okurdu. Akşam namazının iki rekatinde de yine Ümmül Kur'an'ı ve birer sure okurdu. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Malik muhattada, Şafii Müsnedi'nde ve Beyhak Sünen'de rivayet etmişlerdir i̇bn Ömer anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her fiilini e, inceden inceye tetkik eden, araştıran ve uygulayan birisiydi. E, tabi burada Allah Resulüne dayandırmıyor. Ama en azından bunun e, onun indiğine meşru bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Tek başına kıldığı zaman namazı dört rekatın tamamında da Ümmül Kur'an'ı ve Kur'an'dan bir sure okuyor. Yani zamm-ı sure okuyor. Evet. Bazen işte iki veya üç sure de okuyabiliyor. Yani bu, bunlar rivayet edilmiş. Namazda ilk rekatı daha uzun yapmak. 305 nolu rivayet. Ebu Katade radıyallahu anh'den El Ensari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazında kıraat yapar. Bazen bize okuduğu ayeti işittirirdi. İlk rekatı daha uzun tutardı. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartına göredir. İbn-i Zeym'e rivayet etmiştir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, sessiz namazlarda, yani öğle ve ikin namazı gibi namazlarda kıraat yaptığını ifade ediyor. Bazen bize okuduğu ayet de işittirirdi. Yani aslen sessiz okunan yerde bazen işittirirdi. Yani bu meşrudur. İlk rekati de daha uzun tutardı. Bunun hikmette başka rivayetlerde açıklanmıştır. Yani cemaate yetişecek kimsenin ilk rekatı yetişmesi için ilk rekatta okuyacağı sureyi ikinci rekatta okuyacağından daha uzun tutmak sünnettir. Namazın kıyamını uzatmak 306 rivayet Abdullah bin Habeşi el-Hasami Nebi sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en fazletlisi hangisidir diye soruldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İçinde şirk bulunmayan bir iman, içinde ganimetten aşırma bulunmayan bir cihat ve kabul edilmiş bir hac buyurdu. Bu hadis aynı zamanda amellerin imandan olduğunu, imanın amelle e, ayrışmazlığını gösteren bir şeydir. Yani iman ameldir zaten kendi başına. E, ayrıca tabi Cabir Radyalant'tan da geliyor. İleride başka bablarda gelecek. Aynı şeyler. Demek ki, Abdullah bin Habeşi de buna şahit olmuş ve bunu e, rivayet ediyor. Cabir Radyalan da aynı ortamdaymış ki aynı şeyi o da rivayet ediyor. O da Müslüm inşaatına göredir. İleride başka bir konuda gelecek. Denildi ki hangi namaz daha üstündür? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olanı buyurdu. Denildi ki hangi sadaka daha üstündür? Buyurdu ki darlık zamanda verileni. Denildi ki hangi hicret daha üstündür? Buyurdu ki Allah'ın kendisine haram kıldığı şeyleri terk edenin hicreti. Denildi ki, hangi öldürülme daha şereflidir? Buyurdu ki, kanı bolca dökülenin ve atının ayakları kesilenin ki. Yani Allah yolunda böyle bineğiyle, canıyla, her şeyle kendini feda edenin ki. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Dimyat-i mucem şu Şuyuk'ta, da i maktis El-Muhtare'de, Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Darimi, İbn-i Beşran, Emali'de, Ebu Naym, Marife'de, Begavi, Mucem-i Sahabe'de, Beyhak-i ve Şuab-ı Liman'da rivayet etmişlerdir. Evet, namazda etrafa bakınmak. 307 ne oldu rivayet. Sehil İbnül Hanzaliye radıyallahu sabah namazı için tesvip yapıldı. Yani e, tesvip, şimdi sünnette olan fakat günümüzde terk edilmiş bir şey. E, tesvip iki manada. Burada meşru olan tesvipten bahsediliyor. Tesvip gece eee fecir girmeden önce, fecir yani sabah namazın vakti girmeden önce bir ezan daha okunur. Uyuyan kişinin işte namaza uyanması, gece namazı kılanında dinlenmesi için okunurdu bu. Ve bunda es-salatu hayrum minen nevm denilirdi. Buna tesvip deniliyor. İkinci ezanda es-salatu hayrum minen nevm denilmez. Bu bidattır. Zamanımızda uygulanmakta olan bidattır yani. iki tane ezan okunur. Birincisinde es-salatu hayrum minen denilir. İkincisinde bu denilmez. Fakat günümüzde tek bir ezan okunuyor ve bunda da es-salatu hayrun minen nevm deniliyor. Böylece hem sünnet terk edilmiş oluyor hem de onun yerine bir bidat ikame edilmiş oluyor. İşte tesip yapıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şip tarafına bakarak namaz kılmaya başladı. Ebu Davud dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece bekçilik yapması için Şip tarafına bir atlı göndermişti. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud, Sünen-ül Kübra'da Nesai, Hakim, Taberani, Beyhaki rivayet etmişler. Mukbil bin Hadisahül Müsnet'te tahric etmiştir. E, demek ki yani böyle bir şey namazda ne mekruhtur ne de namazı bozan bir şeydir. Yani o tarafa doğru bakıyor. E, atlı göndermiş, bir bekçi göndermiş ve onun geliyor mu gelmiyor mu diye ona bakarak yani namazdayken bu bakma işini yapıyor. Yani sonrakilerin kitaplarında, idmal kitaplarında veya e, fıkıh kitaplarında işte bu tip şeyler mekruhtur. Bazısı işte namazı bozar diyor. E, böyle bir şey yok. Yani kişi yönünü kıbleden çevirmediği sürece e, bu sıkıntı değil. Namazdan bir bölüm kaçıran kimse 308 ne olur? Rivayet Enes Radyalan'tan bir adam hızlıca yürüyerek cemaate yetişti ve nefes nefese kaldı. Namaza kalktığı zaman Allah'a çokça tayyip ve mübarek bir hamd ile hamd olsun dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bitirdiği zaman yani elhamdülillahi hamden kethiren, tayiben, mübareken, fih dedi. Namazı bitirdiği zaman konuşan kimdi dedi. Cemaat sustu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar konuşan kimdi? Zira o hayır söyledi veya sakıncalı bir şey söylemedi buyurdu. Yani azarılacak diye korktu kimse ses çıkarmadı. Bunun üzerine adam ey Resulü safa yetiştim ve nefes nefese kaldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 12 meleğin hangisi bu sözleri yükseltecek diye yarıştıklarını gördüm. Biriniz namaza geldiği zaman sakince yürüyerek gelsin. Yetiştiğine kılsın yetişemediği kısmı da tamamlasın. Bu Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre e, bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bukhari rivayet etmemiş, Müslim farklı lafızlarla rivayet etmiştir. Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Ebu Yala, İbn-i İbban, bin Humayt ve Beyhaki az önce aktardığımız şekilde rivayet etmişlerdir. Namazda tükürmek 309. rivayet Tarık bin Abdullah el-Muharibi radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi namaza kalktığı zaman veya biriniz namaza kalktığı zaman önüne ve sağına tükürmesin. Lakin boşsa soluna tükürsün veya sol ayağının altına tükürsün sonra onu gömsün. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Davud, İbn Mace, Tirmizi, Nesai, Ahmed, Tayalisi, İbn Uzeymi, Hakim, Abdurrazak Taberani rivayet etmişlerdir. E, tabii ki o zamanda yani sünnette olan eee ve yer zemininin e, toprak olması şimdi mesela Kabe'de dahi şey var artık biliyorsunuz. Yani mermer bir zemin var. Orada gömme gibi bir imkan da yok. İşte camiler malum zaten halılar tefrişatlar yani bunlar tükürmeye müsait değil. Başka rivayetlerde biz başka bir yöntem daha görüyoruz. Elbisesini tükürüp öyle kapatmaz. Yani zamanımızda artık yani bu gömme imkanı olmadığı durumlarda kişi böyle yapar. Yani namazdayken böyle bir tükürme meşrudur ama yasaklanan bir şey var. Önüne veya sağına tükürmesi yasaktır. O halde sol tarafına doğru elbisesine tükürsün bari veya balgamını böyle silsin. Ne yanında birisi varsa ona eziyet versin ne de mescidin zemini buna müsait değilse böyle bir şey yapmasın, kirletmesin. Evet. Her iniş ve kalkışta tekbir getirmek. 310 olur rivayet. Abdullah bin Mesud radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her eğiliş ve kalkışta ayakta ve otururken tekbir alırdı. Ebu Bekir ve Ömer radıyallanma da böyle yaparlardı. Bunu Tirmizi, Serraç, Nesai, Tayalisi, Ahmed, Taberani, Ebu Yala El-Muhallada İbn-Nazm, Heysem bin Kuleyb-i Müsned'inde, İbn-i Münzir, Elevsat'ta, Beyhaki, Sünen'de rivayet etmişler. Mukbil bin Hadis-i Sahih-ül Müsned'de e, sahih olduğunu devretmiştir. hadis bukar ve Müslim'in şartlarına göredir. Burada şöyle bir düzeltme e, yapmak gerekiyor. Daha önce e, Beşaret-i Subut, yani iki secde arasında ellerin kaldırılmasına dair Risale'de, bu hadisin farklı bir e, rivayetinde el yazma, bir nüshada, yulebbi lafzı var nüshada. Şimdi bu el yazma nüshayı e, baskıya hazırlayanlar onu yukebbiru şeklinde rivayet etmişler ve ben orada şey demiştim, yani burada bir e, tahrif var, yani orijinalinde yulebbi lafzı geçiyor. Yulebbi de el kaldırmaya yorumlanacak. Bir kelimedir, buna dair deliller falan getirmiştim. Yani telbiye kelimesinin iki ele nispet edilmesi, el kaldırma manasında kullanıldığı, buna dair birkaç rivayet zikretmiştim, açıklama zikretmiştim. Fakat doğrusu şu ki, özellikle şu gibi rivayetler, bunun bütün tariflerine baktığımız zaman, yani o kitabı yayına hazırlayan kişinin yaptığı şey, isabetli olabilir. Yani rivayetin aslı yükebbiru. Çünkü aynı isnat, aynı kişiler Ebu İsak Abdurrahman bin El Esvet'ten, o da Alkame'den e, ve Esvet'ten diyerek Abdullah bin Mesut'tan rivayet ediyorlar. Aynı lafız. Tek bir şey var. Yükebbiru. Yani tekbir alır diğerine yülebbi. Telbiye yapardı. E, Lafzı var. Yani o yülebbi belki nüsa'da e, yanlış yazılmış olabilir. Şu an için ağır basan bu. Çünkü mütedavül bütün e, hadis kitaplarında hep yükebbiru geçiyor. Bir tek o nüshada böyle yüleb bir lafzı var. Yani benim orada yaptığım açıklamalar isabetli olmayabilir. Yine de doğrusunu Allah bilir. Ağır basan bu yani. Yükebbiru. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Ev Bekir ve Ömer radıyallahu her iniş kalkışta tekbir alırlardı. 311 oğlu no rivayet Vasi bin Hapan Rahimullah'tan, o Abdullah bin Ömer radiyalanmaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını sormuş. Demiş ki, her eğildiğinde Allahu Ekber der, her kalktığında Allahu Ekber der. Sonra sağına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek ve soluna da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verirdi. Bu hadis Bukhane'in şartına göredir. Nesai Ahmet İbn-i Ebu Yala Beyhaki rivayet etmiştir Muhbir bin Hadi, cami Said Said'de tercih etmiştir. Evet, Yine o kitapta Ebu Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'ın rivayetinde zikretmiştim. İşte her eğiliş kalkış, besmele Allahü l-men hamd dediğinde tekbir getirirdi diye bir ibare var orada. E bu şu şekilde yorumlanabilir. Yani yukebbiru bunlar yani sahabeler yukebbiru kelimesini el kaldırma manasından kullanmış olabilirler. Çünkü dikkat edin her eğililiğine kalktığında burada da Allahu Ekber derdi diyor. Mesela rükudan kalkışta Semihallahü'l-Menn Hamdet denilir. Burada Allahu Ekber denilmez. Ama bunu umumi olarak söylüyor. <gülüyor> Belki de burada kastettiği ellerin kaldırılmasıdır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi. Yani tekbir getirirdi diyor orada da. Semihallahü'l-Menn Hamdet dediğinde de tekbir getirirdi. Bu iki manaya delalet ediyor. Yani ya Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın hadisi ve buna benzer hadislerde hem Allahu Ekber denilecek, hem Semihallahü l-Men Hamdet denilecek rüküden kalkarken, böyle bir uygulama başka bir rivayette bilinmiyor. Yani böyle bir uygulama yok. Allah Resulü'nün böyle bir uygulama nakledilmiyor. Yani hem Allahu Ekber hem Semihallahü l-Men Hamdet. Veyahut da dediğim gibi yorumlanacak. Yani buradaki dedikleri kastettikleri Semihallahülmen hamdeh derken de tekbir alırdı. Yani ellerini kaldırırdı manasında olması mümkün. Bu daha ağır basıyor. Allahu Alem. Evet. Rükuda ellerin şekli. Bu hadisle bugünkü şeyi kapatalım dersin inşallah. 312. olu rivayet. Ve 313. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi dedi ki bu e, Sufilerden olan değil. Tabakat sahibi ve Hakaykut Tefsir adlı kitabın sahibi olan Sufi, biraz da sapıklıkları olan Ebu Abdirrahman Es -Sülemi. O da Ebu Abdirrahman Es Sülemi. Buradaki tabiindendir. Tabinin büyüklerinden Ebu Abdirrahman Es Sülemi. Yani ikisi farklı kişiler karışmasın. Ömer bin El Hattab Radyalan bize dedi ki, dizler size sünnet kılınmıştır, dizleri tutunuz. Bu hadis Buhari'nin şarbına göredir. Tirmizi ne sayt hayalesi ziyarmaktı el-Muhtaride ve haksun'en de rivayet etmişler. Muhbil bin Harica Müsait'e tercih etmiştir. Yani ruku'daken dizleri tutmak şöyle kavramak sünnettir. 313 no'lu rivayet Wail bin Hucur radiyallah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruku' ettiği zaman elinin parmaklarının arasını ayırırdı. Yani ruku'dayken böyle eller kapanmaz. Arası ayrılacak yani diz kapağı kavranacak yani ayrılacak. Bu hadis müsnedine şartına göredir. Hakim İbn İbban, İbn İbnü Zemmedareh Kutni Taberani ve Buhaki rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse bir sonraki rivayet 314 numaralı rivayet namaza ruku'da yetişen kimse başlığıyla gelecek sonraki derste. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ve esteğfiruke ve töbü